Kan Allahu Azeze Cel, Kadir Efler Tezikte, Müminler. Bugün Cenab-ı Hak'ın bize ihsan ettiği bayram gününe eriştik ve sofrayı ilahiye ve sofrayı muhammediyete davetliyiz. Oruçlu kullarım, bir ay yemediniz, içmediniz. Bugün benim soframda iftarınızı yapınız. Burada böyle olduğu gibi yarın kıyamet gününde Arşın gölgesinde sofra Muhammed'de de hazır olmuş. Bu ittifat rabaniye girmiş bulunuyoruz. Şu anda alim İslam'da bütün müminlerin kalpleri bugünün sevgisiyle ve saygısı şartmaktadır. Allah'ın ve Teala Hazretleri cümlemizi böyle günlere yetişeceğinden Allah'a hamd ederiz. Amin. Ve uzun seneler bizleri muammer kıpkı <gülüyor> böyle bayramlara yetişerek Reza-i Şerifli'ni kazanan zümreye bizleri dahiliz. Amin. Allah ölmüşlerimize rahmet etsin. Bakide kalanlara selamet, ihsan-ı inayet Ve ibadet ve taad itmeyenler bugün pişman olmalarlar. İbadet ve taad de bilmiş olsunlar ki onlar analarından doğduğu gibi tertemiz günahlardan yuvdular ve Allah Allah. Ya Rabbi bizi Habib Muhammed'den ayırma. Amin. Bizi ahiret dünyada denesiye kılma. Gönüllerimizden hovşu gönüllerimizi aşkullah muhabbetullah ile ver eyle. Amin. Amin.